İtibar, itibar, itibar haber. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ve sahbihi ecmaîn. Estaezi billahi bismillahi errahmanir rahim. Keyfe billahi ve kuntum min fa bil azim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 Bizleri uyarıyor, uyandırıyor. Tabi bugünkü dersimiz Bakara suresinin 28. ayet kelimesi tefsirden sıralı dersimizde Rabbimiz tebarek de ve teala biz insanları muhatap alarak buyuruyor. Keyfe tekfurune billah Siz Allah'ı nasıl inkar edebilirsiniz? Siz nasıl Allah yok diyebilirsiniz? Haşa ve kella. Siz nasıl yaratıcının varlığını reddedebilirsiniz?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 Etrafınızda bunca ayetlerin, allah Teala'nın varlığının, birliğinin, delillerinin müşahidesiniz. Hal böyleyken nasıl Allah'a inkar edebilirsiniz? Bu size yakışır mı? Bu düşünülecek bir şey midir? Ne büyük hitap allah Teala tarafından. Ne büyük hitap, ne muazzam bir vaad, nasihat. İnsan ölmeden evvel uyanmalıdır, amel etmelidir. Ve küntümen vaten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 Allah sizi Allah sizin annelerinizin karınlarından çıkardı. La ta'lemun eşye. Hiçbir şey bilmezdiniz. Kulaklar, gözler, gönüller, kalpler. Allah yarattı, verdi size. O laki şükredersiniz. Bu nimetin sahibini tanır, takdir edersiniz. Ölülerdiniz. Babalarınızın sulplerinde, bel kemiklerinde bulunan nutreler, meniler, insanın yaratıldığı su, safi bir su halinde bölüydünüz. İşte o, onda canlı hücreler var, işte şu kadar canlı hücre var, işte spermler var, şunlar var, bunlar var. Onlara ölü denir mi? Ya buradaki kastedilen mana, ondaki hücrelerin canlılığı, veya ölü oluşu değil orada kastedilen nedir? O suyun e, efendim atılan bir su. İnsanın yaratıldığı su. Herkesin bildiği Kur'an-ı Kerim'de de hakir sayılan mimma immehin. biz sizi alçak, basit e, bayağı bir sudan yaratmadık mı diye bizlere efendim haddimizi bilmemiz önerilen o su e, kendi başına hareket edebilen İşitebilen, görebilen, e, gezip dolaşabilen, konuşabilen, sorabilen bir, bir canlı mıdır? Değildir. E, onun için canlı hücreler vardır. O ayrı bir meseledir. Fakat şu anda insanın e, sahip olduğu hayattan onda eser var mıdır? Bak biz burada konuşuyoruz, siz orada oturmuş dinliyorsunuz. Herkes evinde, ocağında. Efendim. E, i̇stediğin zaman kalkıyorsunuz, gidiyorsunuz, e, yiyorsunuz, içiyorsunuz, yaşıyorsunuz. E, bu kadar e, faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Bunlar hayat eseridir. Edir olmasanız bunlar yapamazsınız. Niye taş durduğu yerde duruyor? Sen kaldırırsan başka yere korsan hareket edebiliyor. O da kendi hareket etmiyor, ettiriliyor. Bu itibarla siz ölülerdiniz. İnsanın yaratıldığı suyu insan çok iyi düşünmesi lazım. Fe yanzuru insan mimma hulik. İnsan bir baksın, düşünsün. Neden yaratılmış? Hulika mimma in Atılgan bir sudan yaratılmış. Yahrucu min beyni sulbi ve Babanın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 Ben yoktum. Anamızın, babamızın dahli müdahalesi yoktu. Kimsenin bir girişimi söz konusu değildi. Madem bu işin başında biz yoktuk, sonunda da biz yoktuk. Doğulamak elimizde değil, ölmemek gelimizde değil. O halde dirilmemek de elimizde değil. Bunları iyi hesap etmek lazım. İnsan işin başına gidecek. كَمَا بَدَيْكُمْ كَعُدُونَ Baştan yarattığı gibi yeniden döneceksiniz. Tekrar diriler halinde. Nasıl ki insanın yaratıldığı sudan, o ölü sudan, o meniden Canlı insan haline geldiniz, işte o e, ufak olmuş dağılmış kemiklerden de, e, efendim, kuyruk sokumundaki o çürümeyen hücreden de tekrar diriltileceksiniz. Allah-u Teala hiçbir madde olmadan da, küm fevkül, var ol buyurur, e, emrettiği şey hemen verir. Bu itibarla sizin yaratıcınızı inkar etmenize çok şaşılır, çok takip edilir. Peki bunu nasıl yaparsınız? Siz ölülerdiniz. Sonra ne oldu? Fehiyyâküm. Ardı sıra o sizi diritti. Anne rahimlerinde annenin suyu ve babanın suyu bir araya geldi. O suya Allah Teala ruh verdi. Fümmeşe'nâ ufelkânâkâr Onu başka bir yaratışla yarattık buyuruyor. Evvela nutra halindeyken Azıcık bir damla suyken, iken ne oldu? Fekalekmen nutfete alakaten o suyu e, bir donuk kan haline getirdik. Rahim duvarına yapışan, sülük gibi yapışan bir e, pıhtı haline getirdik. Fekalekmen nutfete mutfakaten o pıhtı kanı bir çiğnem et haline getirdik. Kandan et, ete döndü. Sudan kana döndü. Kandan ete döndü. Fekalekmen Allah Allah. O et parçası, bir çiğnemet parçası, bir ağzına atılacak kadar, yutulacak kadar et parçası. Kemikler ve iskelet haline çevirdik. Bak nereden, nereden, nereden. nereden. O kemiklere de et giydirdik. Elbise giyinir gibi. iskelet de, etle donandı. İşte 120 günlük olana kadar ve bütün bu tavırlardan, şekillerden, farklı farklı evrelerden geçti. Onun için Mevla, tabii ki yaratan Allah Teala bize bunları soruyor. Ma la tercune lillahi ve qara fekad halakakum Ne oldu size ki Allah'ın azametini takdir etmiyorsunuz? Onun vakarını saymıyorsunuz? Onun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 E, i̇skelete, iskeletten tekrar evvendiğim deriye kavuştu ama yine hayat gelmedi, can gelmedi, kaburdan mı başlamadı, hareket yok. Karnında taşıyan anasının bile ondan haber yok. Tüm ne o kalkanı açar? Sonra başka bir yaratışta yarattık. O da nedir? Ruh üfledik. İşte o Allah Teala'nın hayat sıfatından, dirilik sıfatından gelen bir şeydir. O ruh geldi mi?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 öldüyse de haberini alsam da yerini bilsem de mezarını bilsem e demek ki Allah Teala biliyor o toprağa nereye gömülecekse gömüleceği toprağa meleği gönderir o melek o topraktan bir parça alır ve getirir anne rahminde e, o mayalanan çocuğun suyuna e, anne babanın suyundan çocuğun mayasına o toprağı serpiştirir onun için her insan bu itibarla topraktan yaratılmıştır. Zaten e, insanın yaratıldığı su e, nereden yaratılmıştır? E, yediğimiz gıdalardan, efendim, kavunlardan, işte, e, sebzelerden, meyvelerden. E, onlar nereden yaratılmıştır? Topraktan. O itibarla da insan topraktan yaratılmıştır. Adem babamız zaten e, efendim, e, bizzat topraktan yaratılmıştır. Kuru kara kokmuş çamurdan yaratılmıştır. Yani topraktan yaratıldığımız bu itibarla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 siz ölülerken o sizi diritti. Anne rahimler de size hayat verdi, can verdi. Sümme yümitü küm sonra tekrar öldürecek sizi. Sonra tekrar öldürecek sizi. İşte dünyaya çıkaracak. E, takdir edilen süre sizi yaşatacak, yedirecek, içirecek. Rızıklarınızı sevk edecek, gönderecek. Kaç lokma yiyeceğin belli. Kaç yudum su içeceğin belli. İnne <gülüyor> nefsen buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir kişi rızkını tamamlamadan ölemez. Ölmek istese ölemez. Köprüden atlasa ölemez. Ve geçen adam 4000 metreden paraşütü açılmadı yine ölmedi. Paraşütü açılmadı öyle 200 km hızla çık yere çitlen bir ağaçlarının dallarına takıldı mesela birkaç kırıkla siyrildi bak 4000 metrede. Neden? E, yiyeceği var. İçeceği var, efendim, e, rızkı kesilmemiş daha. Yani rızkını tamamlamadan ölemezsin. Ölmek senden de değil ki. Ve ma kâneli nefsinen temûte bir bînillah. Allah'ın izni müsaadesi olmadan kimse ölemez. Nasıl ki kimseye hayat veremezsin, canlandıramazsin, kimseyi de öldüremezsin. Canlandıran Allah, öldüren Allah. Ne kadar işte de sende, ölmek senden de değil. Nasıl ki var olmak senden de değil, yok olmak da senden değil.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 Uyanmama elinde değil. Anla ki sen senin elinde değilsin. Sen Rabbinin elindesin öyleyse ona itaat et. Sen şimdi sarı çizme Mehmet Ağabey'e dolaşıyorsun. İpi uzun bırakılmış koyun gibi <gülüyor> yayılımlarda yayılıyorsun. Ondan sonra bana kim karışır? Diye hava atıyorsun. Hava ayağına ip dolandı mı ben bağlıymışım diye geri geri dönmek zorunda kaldığını anlıyorsun. E şimdi bize de bir süre tanınmış. Bir ömür verilmiş. Nefesler yazılmış. Bunların hepsi sayılıdır. Sayılı nefesler yakında tükenecek. Bak sizi ölüyüken sizi diriltti annenizin karnında. Sümmevici gün sonra dünyaya çıkardı. Yaşattı. Ondan sonra tekrar öldürecek. Bak ölüm kaçınılmaz gerçek. Kimse ölümün çaresini bile şu anda biraz konuşanlar başladı. Çünkü akıl seviyesi çok düştü de onun için ölüme çare arayanlar başladı. Yani tabi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 Demek ki mutlaka sizi öldürecektir. Ondan sonra tekrar diriltecektir. O nerede? O kabirde. E hocam, zaman kabirde dirilmek nereden çıktı? Kabirden çıkışta işte dirilmek duyduk. Sen şimdi diyorsun ki kabirde diriltecek. E tabi öyle diyorum çünkü neden? Baksana sonra da ancak ona döndürüleceksiniz. E, sonra sonra diyor bak. Şimdi ölüdünüz Annelerinizin karnında bir damla su içerdik.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 E kim baş sağlığına geliyor, kim ziyaret ediyor, kim yaka yıpratıyor, kim ağlıyor, kim dövülüyor. Bunlar çok kötü şeyler. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ve daa Başına musibet geldiğinde, yakını öldüğünde veya bir malını mülkünü yitirdiğinde, yanaklarına tokat atan, yakalarını yıpratan, Allah beni mi buldu şimdi sırası mıydı gibi cahiyet lafları yapanlar bizden değildir buyuruyor. Çok büyük tehdit var.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 defnine hazır olanlar efendim mezarlığa kadar gelenler nasıl peşi sıra gidiyorlarsa ruh da aynı peşi sıra takip ediyor onlarla beraber. Her şeyi seyreder. Kimin ne dediğini kiminle konuştuğunu. Ne zaman e, ruh e, beden üzerine topraklar örtülür kapatılır millet dağılmaya başlar. O zaman nekir sorgu melekleri Allah Teala hepimize Onları en güzel surette irsal onlar. Çok korkunç melekler. Hidâ câekel melekânil ezrâqânil evheşâni min kıbelirrahman. Helkın yapan Hoca Efendi'nin dediği sözlerde hadis-i şeriflerden alınmış tabii sözler. Ne buyuruluyor? Gökleri, gözleri gök mavisi, şimşek gibi çakan, tüyleri yerden sarkan vahşi ve korkunç iki melek. Rahman tarafından. Rahman, o. Anamızdan babamızdan çok ateşler Allah'ın tarafından gönderildiği için işte o Allah'ın rahmetine sığınıyoruz. O melekler gelirler, sorulara başlarlar. Men Rabbin kim? Peygamberin kim? Ma dini dinin ne? Ma Kitabın ne? Makamları neresi? Erkek kardeşlerin kim? kız kardeşlerin kim? Ya bu sorularla adam karşılaşır. E Nasıl cevap verecek. İşte o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 Ve Nebiyy-i Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve dini el-İslam. Dinim İslam. Ve imami el-Kur'an. imamım Kur'an. Evet. Ve kıbleti el Kabe'tu, Kıblem Kâbe-i Muazzama. Ve müminun i İhvâni. Erkek kardeşlerim inananlar. ve müminâtu i Havâti. Kız kardeşlerim inanan kadınlar. Diye cevaplara muktedir eyleye. hangi millet üzeresin? Ya o zaman işte şu milleti bu milleti dedin mi, yedin sopayı ne diyorsun? Milleti İbrahim üzereyim. Fümmev ile ileyke Habibim biz sana ne vahyettik? Enittebi' millete İbrahim, henifâ İbrahim Aleyhisselam'ın dini. Ne dini? Tevhid dini. Yani Allah Teala'nın bir olduğuna inanma yolu. İşte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 Doğru cevap vermek gerek. Şimdiden bu cevapları öğrenmek gerek. Yoksa oraya eline kağıt yazsalar, çefenine yazsalar cevapları, cevapname yazıp da konuna koysalar, dünyada hazırlamadıysan o cevapları, orada Rabbim Allah diyemezsin. Dünyada Allah'ı inkar edersen, orada Rabbim Allah diyemezsin. Dünyada emirlerine karşı gelir yasaklan çiğnersen, Allah da kimmiş, Kur'an'da neymiş,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 Durum bu. Kabirde cevap vermek kolay. Bak Allah tekrar hayat vereceğimse diyor. Kabirde dirilteceğim diyor. Ne cevap vereceksiniz? İşte o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek. Hemen gözümüzün önüne gelecek. Mübarek sureti. Onun için daha mahşeri beklemeden ölür ölmez hani ölüm istenecek şey değil. Zor şey efendim ölümünüzü soğuk ama e, istenecek bir tarafı da nedir? İnsan kabre konur konmaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi. Hemen kabirde açacaklar.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 Buyuruyor on ayet Sabah akşam cehenneme arz ediliyorlar buyuruyor. İşte o kabir hakkındadır. Çünkü peşinden ve yıllete kıyamet kopacağı gün Edhilü ale firavune eşeddel Firavun hanedanını en çetin azaba sokun buyurulacak buyuruyor. Demek ki sabah akşam cehenneme arz edildikleri ne zaman? Berzek aleminde, o geçit aleminde. Dünya ile ahiret arasındaki ruhlar alemindeki kabir aleminden bahsediyor. Yoksa peşinden kıyamet koptuktan sonra zaten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 Başımızda dönen kuş gibi konu emrini bekliyor. Vaktimiz geldiği anda alıp bizi gidecek. Onun için allah Teala bunu Nasıl beni inkar edebilirsiniz? Nasıl emirlerime işe edebilirsiniz? Nasıl secde edin dedim mi etmezsiniz? Nasıl faiz yemeyin dedim mi yersiniz? Nasıl benim dediğimi etmezsiniz? Buyurduğumu muamele etmezsiniz? Siz nasıl, siz buna ne cesaretsizsiniz, ne cesaret. Bu cesaretin kaynağı cehalet. Siz beni tanımıyorsunuz, siz beni bilmiyorsunuz. Siz benim ne büyük Allah olduğumu bilmiyorsunuz. Azaplarımı bilmiyorsunuz.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 Sarı çizmen mevla daim diye freni patlamış araba gibi. Öleceği güne kadar gidiyor. Peki ama bu ölümü de var, ötesi de var, ondan sonrası da var. Fümme bak Mevla tümme tümme sonra sonra. insan sonrasını düşünecek insan. Ne oldum demeyecek ne olacağım düşünecek ya. Fümme ile duracağım ondan sonra ancak o Allah'a döndürüleceksiniz. İşte o zaman dost düşman huzurunda.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 Ya ne etmişim ben kendime zulmetmişim, ben kendime yazık etmişim, canıma kıymışım diye. Dövünüp duracak ama bu çarşamba pazarı değil ki bu hafta alamazsan bir daha hafta alırsın. Bu dünya pazarıdır, bir mı bir daha kurulmaz. Senin hakkında kıyamet kopmuş olur. Zaten öğlenin kıyameti kopmuştur buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için şimdiden biz...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 yoğunluğumdan kitap çalışmam var. Namazla ilgili büyük bir kitap hazırlıyorum. İnşallah kandile yetiştirmeye çalışıyorum Mevlid Kandili'ne. Dua buyurun bana Allah Teala yardım etsin tembelliği üzerimden kaldırsın sağlık saat versin e, namazla ilgili bir eser size hazırlıyorum inşallah onun da gayretleri içindeyim ki onun için geceleri biraz e, uykularımız düzenlerimiz bozuldu bir zamandır böyle Allah Teala muvaffak eylesin tamamına erdirsin e, bu kadarla iktifa edelim azımızı çoğa sayın inşallah önümüzdeki derslerde daha uzun konuşmaları Allah Teala nasip etsin Rabbimiz cümlemizi zaflet uykusundan ikaz eyleyip hakiki iman ile müşerref eylesin amin Bağırın dargınların. Elhamdülillah, Rabbi'le alamın. O sallallahu